Şarkılarla memleket tarihi başladı. Bendeniz Murat Meriç. Günün olayları ve hatırlattıklarıyla mikrofon başındayım. Bugün yalnız değilim üstelik. İki konuğum var. Onlara mikrofonu uzatmadan önce açık radyo dinleyicilerinin hemen tanıyacağı bir ezgi dinletmek istiyorum. Agos gazetesinin penceresinden, Türkiye ve Dünya gündeminin anlatıldığı radyo Agos'un açılış şarkısı. Agos'un ilk sayısı 21 yıl önce bugün yayınlandı. 21. yaşını kutlarken mikrofonu ilk günden bu yana gazetede olan Pakrat Estukyan'a uzatayım istedim Pakrat abi, bize Agos'u anlatıyor. Ermeni basını, Ermenice gazeteler, Osmanlı İmparatorluğundan bu yana çok büyük bir geleneği günümüze kadar sürdüren yayın organlarıdır, iletişim araçlarıdır. Ancak Ağustos 1996'da Cumhuriyet tarihi içinde ilk kez Türkçe yayınlanan bir Ermeni gazetesi olarak çok farklı bir işlev üstlendi. O güne kadar ki gazeteler geleneksel anlamda mütemadiyen Ermenice yayınlanan Ermeni gazeteleri idi. Agos Türkçe yayınlanarak Türkiye'de okura, Ermeni olmayan okura ulaştı. Ve bu ilk defa Ermenilerin artık Türkiye'de kamusal alanda haklı taleplerini dile getirebileceği bir mecra işlevi gördü. Bu mecradan yoksundular ve bu yoksunluğun içerisinde en ağır gelen, en onur kırıcı olan da Türkiye'de ikselleştirilen Ermeni düşmanlığıydı. Bu Ermeni düşmanlığı diyen büyük basın tarafından, yaygın medya tarafından, egemen medya tarafından körükleniyordu ve bu körüklenmeye karşı Ermenilerin cevap vereceği hiçbir alanı yoktu. İlk kez Hırhant Dink, kamusal alanda Ermenilerin uğradığı haksızlıkları yüksek sesle dillendirdi televizyon kanallarında tartışma programlarına katıldı. Türkiye'nin alışık olmadığı sözleri söyledi. Ama çok hakiki bir dille söyledi. Agosta Hrant Dink'in yazılı olarak ifadesini bulduğu bir mecra oldu. Hrant Dink'in ifadesini bulduğu mecra derken belki de yıllardan beri, on yıllardan beri bütün cumhuriyet tarihi boyunca suskunluğa mahkum edilmiş olan Ermenilerin kendilerini ifade edebilecekleri bir mecra oldu. Bu anlamda da bir ilktir. Bu ilk bugüne kadar da etkinliğini sürdürüyor. Bugüne kadar da Ağustos muhalif bir duruşla Türkiye'nin sadece Ermeniler de değil artık ötekileştirilen bütün halkları için bir mesaj mahiyeti taşıyor. Nitekim Agost'un sayfalarında bugün Süryanilerle ilgili haberlere, Rumlarla ilgili haberlere, Yahudilerle ilgili haberlere, Kürtlerle ilgili haberlere sıkça rastlanıyor, Çerkezlerle ilgili haberlere. Türkiye'de geleneksel olarak şu Cumhurbaşkanı'nın ısrarla söylediği tek millet, tek vatan, şu bu tek tek tekin, içinde olmayan, o tekten ayrışan her şeyin kendini if e, ifade edebildiği, ifadesini bulduğu, kendine ait olan haberleri okuyabildiği bir mecra oldu. E, kuşatan bir mecra oldu. Bir Türkiye gazetesi oldu. O yüzden de sadece Ermenilerin değil, Türkiye'li aydınların da entelektüellerin de meselelere biraz geniş perspektiften bakabilen herkesin de ilgiyle okuduğu bir basın organı oldu Yegavkarun anuş ore <gülüyor> vartoblen tsman taştu sore Kavaz, garabal, Barduğuğum mu da ardı boğdu mücavir geç vardı. Hazersin o vazarekin çeri manas o ç. Na mi nazuni nazuni nazuni, se kinsazuni sazuni sazuni, La shiko la seinor ngedeta hakwa dzarabarvazu shore La shiko la seinor ngedeta hakwa dzarabarvazu erek insazun ninazuni nazuni nazuni nazuni Etel ve Julius Rosenberg, 1951 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Sovyetler Birliği adına casusluk yapmak suçuyla yargılandıkları mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Mahkeme süresince ve sonrasında pek çok teklif yapıldı, hiçbirini kabul etmediler. İnfazın 18 Haziran 1953'te gerçekleşeceği duyuruldu ancak evlilik yıl dönümleri olduğu için 19 Haziran'a ertelendi. Melih Cevdet Anday onların adını yaşatmak için ''Anı'' adlı şiiri yazdı. Melike Demira, bu şiiri Rosenberglerin hikayesini de ekleyerek Şanar Tapanın bestesiyle seslendirdi. Onların anısına ''Anı'' mikrofonlarımızda. ''Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil bu anlayacak şey değil.'' Hapansız geliyor aklıma Bir çift güvercin havalansa Yanık yanık koksa karan değil, değil bu anlacak şey değil Hapansız geliyor aklıma Neredeyse gün doğacaktır Herkes gibi kalkacaktınız Belki daha uykunuz vardı Geceniz geliyor aklıma Sevdiğim çiçek adları gibi Sevdiğim sokak adları gibi Bütün sevdiklerimin adları gibi Adınız geliyor aklıma rahat döşeklerin utanması bundan öpüşürken o dalgınlık bundan ter örgür devinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma Etel ve Julius Rosenberg yürekli dostlar sizi saygıyla anıyoruz Suçu kabul edin kurtulursunuz dediler, çocuklarınızı düşünün kendinizi düşünmezseniz dediler, reddettiniz. Ölesiye sevdiğiniz halde yavrularınızı, başınız dimdik ölüme gittinizde, yeryüzündeki milyarlarca yavruya ihanet etmediniz. Ne mutlu size. İşte ölümünüzden yıllarca sonra, dünyanın taa öbür ucunda şarkınız söyleniyor. Unutulmadınız dostlar, sönmeyen bir meşale gibi ulaştınız günümüze. Ethel ve Julius Rosenberg, ne mutlu. Ne mutlu size Nice aşklar Arkadaşlıklar gördüm Kahramanlıklar Okudum tarihte Çağımıza Yakışır bakursa Unutulur şey değil, çaresiz geliyor aklıma. Son iki yıl önce bugün Kahramanmaraş ya da o dönemki adıyla Maraş, Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği direniş nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Madalyası ile onurlandırıldı. Kahraman ünvanının verildiği tarihi de ekleyeyim tam olsun. 7 Şubat 1973. Ama günün tarihinden uzaklaşmayayım. Atlantik Records'un kurucuları Ahmet ve Nesuhi Ertegün'ün babası Eskip Paris Londra ve Washington Büyükelçisi Münir Ertegün 11 Kasım 1944'te hayatını kaybetmişti. Naaşı? 5 Nisan 1946 günü Missouri zırtısıyla İstanbul'a getirildi. Erte gün Üsküdar'da Özbekler tekkesindeki aile mezarlığına gömüldü. 51 yıl sonra Beat kuşağının sesi Amerikalı ozan Ellen Ginsberg Manhattan'da hayatını kaybetti. Dinlemeye başladığımız şarkı Nirvana'nın dokunduğu bir David Bowie klasiği. Topluluğun kurucusu Kurt Cobain 1994 yılında bugün kendi isteğiyle bu dünyadan ayrıldı. Kurt Cobain'in hayatına son verdiği gün Türkiye yeni ekonomik kararlarla çalkalanıyordu. Tansu Çiller başkanlığındaki hükümet tarafından açıklanan kararlar ekonomideki krizi gidermeye yönelik bir adımdı. Uzun uzun anlatmayayım bu kararların verildiği günü bir Timur Selçuk şarkısıyla şenlendireyim. Ekonomik bilmecesi. 80'li yılların hemen başında bestelenmiş ama sanki dün yazılmış gibi taptaze. Ekonomi tekrarında, ekonomi tekrarında, kriz var, kriz var. Bu neden var? Ekonomi tekrarında, ekonomi tekrarında, istisik, pahalılık, kongürtür, inflasyon, milli piyasa felaketi, kriz bunaldığında derken bilançoya bir baktı. Bu yıl hayret şu işe bak sen. Nereden geldi bu karlar? Kim gitti bu karlar? Ekonomite Ekonomite ekonomite Kim bu karlar? Aman kimse sormasın, kim kazandı bu işten? İşte Aman kimse duymazsın. Ekonomi tıkırında mı? Ekonomi tıkırında mı? Oyna vatandaş, oyna. Ekonomi tıkırında. Ekonomi tıkırında. Kızma, kızma. Bunalım var. Bugün Cem Karaca'nın doğum günü. 72 yıl önce Toto Mehmet Karaca çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Apaçlardan Edirdahan'a parçası olduğu topluluklarla çok şey yaptı, bize çok şey kattı. Hiç çekimeden söyleyebilirim memleketi baz alırsak bütün zamanların en iyi rak şarkıcısı. Onun gibisi gelmez. Eksikliğini her dem hissediyorum. Şarkılarıyla memleketi anlamamızı sağlayan isimlerden. Sadece şunu söyleyeyim, onu dinlemeseydim burada olmazdım. Bu kadar önemli benim hayatımda. Onun içindir ki... Ne zaman onun hakkında yazsam ya da bir şeyler söylesem yüreğim sızıyor. Şimdi olduğu gibi. Bu sızı hiçbir zaman dinleyecek. Mutlaka yavrumdaki umut, kavgadaki dayanışma, parkadaki isyan, ihtarnamedeki heyecan, bir kuşağı değil yazdığı andan itibaren bütün kuşakları etkiledi etkiliyor etkileyecek çünkü gerçek. Her anlamda iyi bir anlatıcı, şahane bir aktarıcı Cem Karaca. Sözleri, müziği ve yorumuyla. Çalınacak şarkı çok ama programın süresi sınırlı, iyisi mi? En özel şarkılarından biriyle bugünkü programın sonuna doğru ilerleyeyim. Dinlemeye başladığınız bile Sevda Kuşun Kanadında, 1988 tarihli Töre albümünün en etkileyici şarkısı. Başında Rastladın Ak sakallı birisine Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çenekini. Sordum ona aşk ne ustam hayatın sırrı ne? Tepeden tırna aşım ben. Koskoca bir hayat var senden kanadında tutamazsın. Hepsi Öpsem... Programın sonunda mikrofonu Cem Karaca'dan bize Yadigar Emrah Karaca'ya uzatıyorum. Emrah bize babasını anlatıyor. Merhabalar, bugün 5 Nisan Cem Karaca'nın doğum günü. Cem Karaca 5 Nisan 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi. Bildiğiniz üzere ya da birçoğumuzun bilmediği üzere de olabilir sanatçı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Toto Karaca ve Mehmet Karaca. Belki de Cem Karaca'nın Cem Karaca olmasının en büyük sebeplerinden biri böyle bir ailenin içinde olmasıydı. Kendini öyle yetiştirdi, öyle büyüdü. Daha kulisin içine doğdu diyebiliriz. Ve sahnede gördüğümüz, o hep gözümüzde canlanan Cem Karaca'nın ilk temelleri de belki de o kulislerde atıldı. Babamın en büyük özelliği açıkçası çok iyi bir solist olmasının dışında. Çok iyi bir şarkıcıydı çünkü. Çok iyi bir şarkıcı olmasının dışında gerçekten anlattığı hikayeler de belki de şarkı yazarlığıydı. Yaptığı ilk dönem şarkılarından son dönem şarkılarına kadar belli bir hikayeyi baştan sona size aksettirebilirdi. Ve bunda gerçekten çok başarılıydı. Bence enteresan bir adamdı. Ee, onu yaşamış olanlar için bu bir e, artıydı. Hala onu tam anlamıyla anladıklarını düşünmüyorum. Hala sağda solda bazı şeyler konuşuluyor ama zaman her şeyi gösteriyor yavaş yavaş söylediği şarkılarda ne kadar haklı olduğunu, ne kadar doğru konulara temas ettiğini biz bunu onu dinleyenler ve sevenler olarak her geçen yıl daha daha fazla hissediyoruz ve bunu yaşıyoruz. O yüzden de yaşamaya devam edecek şarkılar var olduğu sürece nesilden nesile geçecek Cem Karaca çok çekti ama güzel yaşadı son dönemlerinde gerçekten belki de bir sürü insana belki de müzeye küskündü. Belki de bu kadar çabuk gitmesinin sebebi de buydu. Ama güzel işler yaptığına inanıyorum. Her zaman kendi olduğuna inanıyorum. Kendi doğru doğru bildiği şeyi söylediğine inanıyorum. Ve bence babamın da en büyük özelliği buydu. En sevdiğim Cem Karaca şarkısını murat'tan rica ediyorum. Çok kişi bilmez ama ben benim için oradaki sesi ve oradaki yorumu gerçekten çok naif ve çok özeldir. Ee, benim adıma çok e, özel şarkılardan biri. Muhtarı çalarsa çok mut mutlu olurum. Selamlar sevgiler. Hoşçakalın. Doğlu adını Yaşın beni yoğun unutma dost elinden yara Arkadaşlarla Memleket Tarihi bitti. Yarın aynı saatte buluşunca değin. Hoşça kalın. Barış dolu günler bizimle olsun. Şarkılarla Memleket Tarihi. Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.